Sevgili izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir söz hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları efendimize yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan odur. Bütün isimleriyle, güzelliğiyle ona hamd olsun. Selat selam Allah'ın Nebisinin, Resul'un üzerine olsun. resul Efendimiz'in ehli ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun. Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Zekla, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim, iyisiniz? Hamdolsun. Hamdolsun efendim, eğer izleyen Efendim, Konya'dan Kamile üçler, şirk nedir diye sormuş efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin, <gülüyor> salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel akhirin وَاِلَا جَمْعِ الْاَنْبِيَا۪ي وَاِلْمُرْسَلِينَ وَاِلَا جَمْعِ الْاَوْلِيَا۪ي وَاَلْحَمْدُ لُلّٰهِ رَبِّ Şirk nedir? Bir zahiri şirk vardır, bir de manevi şirk vardır. Buna bir açıktan şirk, bir de gizli şirk demişler. Aslında biri zahiri, biri manevidir. Zahiri olan açıkta, yani puta tapar, secde eder. Ay'a güneşe tapar, secde eder. Yıldızlara tapar, secde eder. Öküze veya tapar, secde eder. Bu açıktan, bu zahiri olarak Allah'a şirk koşmaktır. Bir de manevi şirk vardır. Manevi şirk, eğer bir kul, İmanı anlamamışsa, iman etmemişse bu durumda iman etmediği gönül aleminde o iman etmediği yere şirk bulaşır. Allah ayet kerimede onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler buyurur. Bu manevi şirktir. Allah'ın bir ismine iman edilmezse orada Allah'a şirk koşulur. Yani Allah'ın rızak ismine eğer biri iman etmemişse rızkı kendisinin kazandığını zanneder ya da birilerinin o rızkı ona verdiğini zanneder. Öyle düşünür. Dolayısıyla ne yapar? Allah'ın rızak isminde, kerim isminde, vehhab isminde ona şirk koşmuş olur. Bütün isimler böyledir. Şirk manevi şirktir. Müminin şirki manevi şirktir. İman ederken eğer herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi severse, bu durumda sevgide, imanda Allah'a şirk koşmuş olur. Her neyi Allah'ı sever gibi seviyorsa, Allah'ı sevmesi yetmez. Kabul etmesi yetmez. İnanması yetmez. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmesi gerekir ki Allah'a iman etmiş olsun. Yoksa her neyi Allah'ı sever gibi seviyorsa, bu durumda onu Allah'a şirk koşmuştur. Allah'ı sever gibi sevmek demek ne demektir? Eğer bir kul Allah'ın muradi üzerimde gerçekleşsin, ona iman edeyim, ona abd olayım, Hazreti insan olayım, Allah'a yeryüzünde harife olayım, Allah'ın muradi üzerimde gerçekleşsin, Rabbim bana baktığında kendi güzelliğini, el-esma-ül-husnasını üzerimde görsün demiyorsa bu durumda neyin peşinden koşuyorsa, kimin rızasının hesabını yapıyorsa bu birileri olabilir, bu kendi nefsi olabilir. Nefsini ya da birilerini, bir şeyleri Allah'a şirk koşmuştur. Aynı şekilde ahirete iman ederken ahireti dünyadan daha çok sevmesi gerekir. Sevmezse dünyayı ahirete şirk koşmuş olur. Dolayısıyla ahirete iman etmiş olmuyor. Ahirete imanına şirki karıştırmış olur. Ahirete iman olmadığı mı? Evet. Diğer bölümlere de iman etmemiştir. Bu meleklere iman içinde, resullere iman içinde, kitaplara iman içinde aynı şey geçerlidir. İmanın şartlarından birini iman etmezse diğer imanın şartları da aynı şekilde bozulmuş olur. Şirk karışmış olur. Hepsi birdir çünkü. Önce Allah'a iman. Eğer bir kul Allah'a iman eder, Allah'ı her şeyden çok, canından çok severse Allah'a kavuşmayı diler. Dolayısıyla ahireti dünyadan daha çok sever. Meleki şeyleri Rabbini hamd ile tesbih etmeyi, Rabbinin rızasını kazanmak için gerekeni yapmaya çalışır. Meleklere iman olur, gücünü, kuvvetini kullanır. Aynı şekilde resullere iman eder. Allah'ın resulüne tabi olur. Onun iman ettiği gibi iman eder. Allah'a teslim olduğu gibi Allah'a teslim olar olur. Allah'ın emrettiği gibi yapmaya çalışır. Onu kendine örnek alır. Evet. Allah'ın resulü onun üzerinde görünür. Tecelli eder yani böyle olmazsa Resule, Allah'ın Resulüne Resullere iman etmemiş olur aynı şey kitaplar için öyledir Evet Kur'an'a iman etmiş olmak için Allah'ın kitaplarına iman etmiş olmak için Allah'ın vahyini her sözün önünde ve üzerinde tutup Rabbim ne dediyse doğru odur hak odur güzel odur dediyse kitaplara iman etmiştir. Diyemediyse, başka sözleri tercih ediyorsa, bu durumda, hangi sözleri Allah'ın sözünün, kelamının önüne koyuyorsa, o sözleri Allah'ın kelamına, vahyine, Kur'an'a, kitaba şirk koşmuş olur. Bunu böyle anlayınca, şirki anlamış oluruz. Dolayısıyla, Allah'a şirk koşmamış oluruz. Yoksa kulaktan dolma bir bilgiyle Allah'a hiçbir şey şirk koşmuyorum demekse kimse şirkten kurtulamaz. Şirk, evet ne buydu Resulullah Efendimiz? <gülüyor> o kadar gizlidir ki kul kendi kendine bunu anlayamaz. Kapkara bir gecede, kara bir taş üzerinde, kara bir karıncanın ayak sesi gibidir şirk buyurdu. Karanlık bir gecede siyah bir karıncanın, kara bir karıncanın kara taş üzerinde görülmesi, ayak sesini duyulması mümkün değildir. O zaman şirkimizi bize haber verecek bir mürşidi kabil lazım. Tek kelimeyle. Bize haber verip, bizi ondan temizleyecek, imanımızı şirkten temizleyecek, Gönlümüzü şirkten, nefsimizi şirkten tembileyecek bir mürşid-i lazım. Yoksa kendi kendine onu göremez, onu anlayamaz. Ne kadar akıllı, ne kadar alim olursa olsun, onu göremez ve anlayamaz. Evet, Resulullah Efendimiz'in tarif ettiği gibidir. Kapkara bir gecede, kara bir karıncanın, kara bir taş üzerindeki görüntüsü ve ayak sesi gibidir ki, onu görmek, işitmek, anlamak mümkün değildir. Bize bunu haber verecek. Bizi o şirkten tembileyecek. Onu gören biri lazım. Evet. Efendim, Hayrullah isimli bir izleyicimiz. <gülüyor> Selamun Aleyküm hocam. Abdest alırken dört mezheb üzerine niyet getirsek, bir bayana elimiz yanlışlıkla değdiği zaman abdest bozulur mu, bozulmaz mı? Evet, bozulmaz. Dört mezhep üzerine getirmesi gerekmez. Niyetini yaparken, abdest alırken Hanefi mezhebenin niyetine diyebilir. Bunu söylemese bile gönlünden böyle geçirmesi yeterlidir. Dört mezhebede hak diyorsak o zaman dördünü söylediğini de uygulayabiliriz demektir. Eğer yok uygulanmaz dersek bu durumda o mezhebi inkar etmiş, hak olmadı onu iddia etmiş olur, söylemiş oluruz. Hak olduğunu kabul ediyorsak, bu durumda herhangi bir mezhebe taklit edebilir. Bunu bu mezhebe göre yapıyorum dediğinde, gönlünden bunu böyle geçirdiğinde evet, Abdesti bozulmamış olur. Efendim bizlerimiz, Ben Alevi bir vatandaşım, Cem evlerine ibadet için gidiyorum. Alevi dedeleri benim için mürşid olabilir mi? Bana yol gösterebilir mi? Mürşit başka bir şeydir. Nasıl camideki imam, hoca mürşit olamıyorsa cem aynı şekilde dedelerde mürşit olmaz. Mürşit başka bir şeydir. Mürşit peygamber varisi, emri peygamberden almış. Emri bununla beraber Allah'tan almış. İşi kendi adına yapmıyor. Allah adına yapıyor. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu Allah'a, Resulüne sizden olan ulul emre evet, itaat edin tabi oğul dediği zatlardır emir sahibi Allah'tan emri almış olandır dolayısıyla kendimizi kandırmıyoruz mezhebimizi savunmuyoruz hiç kimse mezhep dinde değildir önce bunu böyle anlamak gerekir mezhep yol demektir alimin gittiği yol demektir Zahiri olarak, fıkıh olarak, ibadet olarak, neyin nasıl yapılması gerektiğini öğreten yol demektir. mürşit başkadır. İrşad eden, rüştüne erdiren, manevi olarak onu büyüten, kemale erdiren, manevi olarak büyüyünce, Allah'a dost yapan, onu Hazreti İnsan yapan demektir. Yani imam mı bunu yapıyor, yoksa dede mi bunu yapıyor, hangisi bunu yapıyor, hiçbiri. Sadece bunlar yolu gösterir. Mürşid yolu göstermez sadece. Hem yolu gösterir, biraz önce söylediğim gibi nefsi temizleyip teskiye eder. Allah'ın ayetlerini okur ve öğretir. Allah'ın hikmetini, muradı öğretir. Nefsi temizleyip şirkten temizliyor. Terbiye eder. Kötü aklakını güzel aklakla değiştirir. Ona bilmediklerini öğretir. Onu Allah'a taşır. Ona iman verir. Aşk verir. Muhabbet verir. O imanla, o aşkla, muhabbetle onu Allah'a taşır. Allah'a gitmek için ona o gücü, kuvveti verir. Bununla beraber yol boyunca ona yolu gösterir ve onu taşır. Bu başka bir şey. Hayali bir şey değildir. Bu vazifeyi Allah nebilerine, rasullerine vermiştir. Dolayısıyla peygamber varisleri aynı işi yapmaya devam eder kıyamete kadar. Evet, mürşidi doğru anlamak gerekir. Evet. Bu kadar yeter olsun. Efendim Şaban Varol, Al-i suresi 81. ayette Allah peygamberler peygamberlerine mutlaka iman edeceksiniz ve mutlaka yardım edeceksiniz diye söz istediği resul günümüzde kimdir? Bunu nasıl anlarız? Evet. Mutlaka iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz buyurur ayet-i kerimede. Önce bu bütün peygamberler için geçerlidir. Allah hepsinden söz almış. Önce Resulullah Efendimiz için geçerlidir. Bir önceki peygamber gelecek olanı, gelecek olan nebiyi mutlaka müjdelemiştir. Onun ahlakıyla beraber, haliyle beraber, tavrıyla beraber, hatta ona iman edenlerle beraber anlatıp müjdelemiştir. Aynı şekilde bu kıyamete kadar da bu böyledir. Hiçbir müşrik kâmil başka bir müşrik inkar etmez. Onu kabul eder. Çünkü aynı şekilde o da evet peygamber varisidir. Onu tasdik ediyor. Tasdik edilen Allah'ın vahyidir. Elinizdekini tasdik eden buyurur. Yani bir ümmihi kamilse, peygamber varisi ise, Allah'ın resulü ise, vazifeyi Allah'tan almışsa bu durumda işi Allah'ın vahyiyle yapar. Eğer inkar eder, tasdik etmezse ne olur? Allah'ın vahyini inkar etmiş, tasdik etmemiş olur. Ama birileri işi hikayeyle yürütmeye çalışıyorsa, böyle kerametle izah etmeye çalışıyorsa, bu durumda o peygamberin varisi değildir, peygamberi temsil etmiyor. Peygamberin vazifesi bellidir. Evet şahittir, müjdecidir, uyarıcıdır. Bununla beraber Allah'ın vahkini okuyup açıklar, hikmeti, Allah'ın muradını öğretir, nefsi tezkiye eder, bilmediklerimizi öğretir. mürçid hamil budur. Bunlar birbirini evet, kesinlikle tasdik ederler. Ama işi bilmeyenler böyle kendi kendine babamızdan kalmış, dedemizden kalmış, biz de yolu yürütüyoruz deyip, işte büyüklerimize havale ediyoruz deyip, birbirlerini kandırırlar sadece. Söylüyoruz, Allah herkesten kulluk istiyor, abdiyet istiyor herkesten Hazreti İnsan olmasını istiyor. Bu onun emridir. Bu, Allah'ın kulü üzerindeki muradidir. Yoksa gidin, tabi olun, o size şefaat eder, sizi kurtarır değildir. Gidin, onunla beraber Hazreti İnsan olun. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olun, o nimeti sizle kazanın. O Aşkla, o muhabbetle, o nimetle silat-ı müstakimde bana gelin. Buyurur. Evet. Bunu da böyle anlamak gerekir. Dolayısıyla bu zamanda kimdir? Evet, Birbirini tasdik edenlerdir. Allah'ın vahhiyle taşyanlardır, Allah'ın vahhine davet edenlerdir. Buna beraber Allah'tan emir almış olanlardır. Hepsi birbirini tasdik eder. Bir yütekinden ayrı değildir. Hepsi birbirini sever. Sevmemesi mümkün müdür? Hepsi ümmete yardım ediyor. Evet. <gülüyor> Efendim Diyarbakır'dan Merdan, Yusuf, Sena, Sevda, Toy. Efendim sizi seviyoruz. Karanlıkla cenginiz, iman sizin renginiz, aşk ise ahenginiz, bulunur mu denginiz? Sizinle Allah'a aşkı ve hasretliği tadan dili hak zikri ile ardından Rabbine sefer tutmuş her kardeşimizde de her kardeşimize de sizinle beraber Allah'ın rızasını, aşkını, abdiyetini, selamını, rahmetini, ikramlarını Allah tam dilerim. Seninle aşkı tadan, aşk ile nalan olur. Bir tek muhabbet kalır, gerisi yalan olur. Ey aşk yurdunun şahı, ikram et inşirahı. Senin olmadığın yer yıkılır, talan olur." demişler efendim. Evet. Allah Merdan kardeşimizden, ailesinden razı olsun inşallah. Amin. Beraber yürümeyi Allah nasip etsin inşallah. İnşallah hep beraber Allah'ın ikramına nail oluruz. Allah razı olsun. Amin. Efendim Elazığ'dan Salahattin Üşler. Selamünaleyküm hocam. Bize berzah alemini ve ölümden sonraki hayatı anlatabilir misiniz? Evet. Berzah alemi, berzah demek ara demek, ara alem. Yani dünya ile ahiret arasındaki, kıyamet yeri arasındaki ara alem. Hesap başlayana kadar o berzah aleminde, ara alemde ruhlar bulunur. bulunuyoruz yani. Ruh demek, hakikatimiz, kendimiz demektir. Allah ayet-i kerimede buyurdu, Öldüğünüz zaman varacağınız yer Allah'ın huzurudur. O zaman önce, Allah bizi huzura alır. Önce böyle anlamak gerekir. Huzura alınca mutlaka ona bir şey söyleyecek. Resulullah Efendimiz buyurdu, Allah kaybedenleri huzura kabul etmez. Huzura yaklaşınca gökten götürülürken onun köfründen, şirkinden dolayı melekler onun o pis kokusundan rahatsız olur. Tam tersine mümin de götürülürken evet, melekler etrafını sarar, onun o güzel kokusunu biraz daha tatmak için. Allah bir kuru huzura aldığında kabul ederse huzura o zaman cevabını verir o. onu cennette müjdeleyip öyle gönderir, buyurdu. Allah bir kulü huzuru alırken, önce Allah nimetlerini ona bir bir sayar, buyurdu. Nimetleri sayarken, dünyevi nimetler değil, manevi nimetleri sayıyor. Kurum seni kendi ruhumdan yarattım. Kendimden sana varlık verdim. Zatımla, sıfatımla tecelli edip seni yarattım. Kul evet der ya Rabbi. Bana halife olasın, Hazreti insan olasın diye sana bir dünya sahnesi hazırladım. Varlık olasın diye. Bütün bunları kazanıp varlık olasın diye. İş, i̇şi iyice bilesin, anlayasın diye sana bir de peygamber gönderdim, bir de kitap gönderdim. ''Ne yapman gerektiğini, nasıl düşünmen gerektiğini, nasıl iman etmen gerektiğini, hayatı nasıl yaşaman gerektiğini bir bir, en ince ayrıntısına kadar anlatıp örneklendirdim.'' ''Kul evet ya Rabbi.'' der. ''Allah'ın her nimeti sayışına karşılık kul evet ya Rabbi.'' sadece der. Sonra seni evet, şöyle şöyle imtihanlara tabi tuttum, yani sana kazanma imkanı verdim. ''Kul evet ya Rabbi.'' der. En sonda buyurdu ki Allah tek bir soru sorar, bütün bunları bu nimetleri sana ikram ederken üzerindeki muradımı biliyordu. Bana abd olasın diye seversin, aşık olasın diye iman edersin diye bu aşka, bu muhabbetle bana gelesin diye bana yaklaşasın, bana yakın olasın, bana ayna olasın güzelliğim üzerinde tecelli etsin diye. Kul evet ya Rabbi der. Hadi söyle bakalım. Buna karşılık sen ne yaptın diye sorar. Soru bu. Elbette ki huzura almışsa, huzura kabul edilmişse, huzura layık olmuştur. Gerekeni evet cevap verebilir. Eğer kul da evet ya Rabbi Hazreti insan olmak için, sana aynı halife olmak için, senin güzelliğin, el esma hüsnan üzerimde tecelli etsin, sana aynı olmak için gerekeni yaptım. Nimet verdiğin kullarla beraber oldum. Sirat-i müstakimde yürüdüm. Sana koştum. Sana abd olmaya ya kenabdu ve ya kenesta'in dedim. Sana kul olan Abdolanlarla beraber sana abd oldum, seni istedim, seni mülkün maliki, din gününün sahibi olarak kabul ettim, sana teslim oldum, her şeyimi sana teslim ettim, ibadetim, namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir deyip kurban ettim ya Rabbi. Bütün alemlerden sana hamd ettim. Seni Rahman ve Rahim olarak bildim, buna iman ettim. Her işinde, bana olan her muamelende sana hamd ettim, seni övdüm, onu hayır olarak kendim için gördüm. Sana iman ettim ve hiçbir şeyi sana şirk koşmadım. Seni sevdim, senin beni sevmeni istedim, bunun için de gerekeni yaptım. Dediyse, Cevabını verdi. Zaten bunu diyemiyorsa, söyleyemiyorsa huzura kabul edilmiyor. Tek kelimeyle eğer Fatiha'yı orada okuyabiliyorsa birinci söylediklerim, evet Fatiha'nın yolculuğuydı. Fatiha'yla yolculuğu yaptım. İman ettim ve gerekeni yaptım. Dediyse evet, cennetle müjdelenir, gönderilir. Hayat da ona göre, ondan sonraki berzah alemindeki hayat ona göre şekil alır. Herkese göre ayrı ve farklıdır. İnsanlardan bir kısmı uyur, kıyamet günü uyanır. Bir kısmı azap içindedir. Bir kısmı nimet içindedir, cennettedir. Evet, Allah yolunda ölenler, şehit olanlar için. Allah dostları için Allah'ın huzuru vardır. Huzurda bambaşka bir hayat yaşarlar. Herkes için durum farklıdır yani. Berzah alemi, ölümden sonraki alem. Evet, bu kadar yeter olsun. Efendim Kayseri'den Emrah Murat, selamünaleyküm hocam. Size Aleyküm bir selam. sorum olacak. Şafii mezhebine üye olan bayan erkeğin nikahını kıyan hoca Hanifi ise nikahı kıyanlar artık Hanifi mezhebine mi geçmiş oluyor? Evet. Böyle bir şey yoktur. Söyledim biraz önce, mezhep dinde değildir. Hangi mezhebe tabi olursa olsun imam, kimin nikahını kıyarsak kıysın, onlar hangi mezheptense, yine o mezhepten olmaya devam ederler. Nikah meselesi, nikahın kıyılmış olması için şahitler huzurunda, yani orada iki tane şahit varsa, bunlar evlenmiş dense, Onlara da evet dese, nikah kıyılmış olur. Nikahı böyle anlamak gerekir. Bunu isterse bir imam kıysın, isterse belediyede kıyılsın, orada da şahitler vardır, aynı nikah geçerlidir. İsterse, kızın babası kıyısın. Evet, kızımı bununla evlendirdim demiş olsun. Orada bir de şahitler varsa, nikah kıyılmış oldu. Yoksa böyle şu meselebe göre, bu meselebe göre e, nikah, yoktur. İslam'a göre nikah aynıdır birdir hepsinde. Onun için değişmez o. İmam hangi mezhebe tabi olursa olsun arık etmez. Onlar yine kendi mezhebine göre devam ederler. Söyledim biraz önce. Mezhebi din olarak anlamak doğru değildir. Bir alimin yürüdüğü yolda yürüyoruz demektir. Onun iştihadıyla amel ediyoruz demektir. Ama dördünü de kabul ediyorsak, beşini de, onunu de kabul ediyorsak, dört tane hak mezheb deniyor ama dört tane değil. Yüzlerce mezhep vardır, hak olan. Eğer o, Kur'an ve sünnettense, ona hak değil dersen, Kur'anı ve sünneti inkar etmiş olursun. Bilgimiz olmadan, birileri böyle söylemiş diye, sadece dört hak mezhep vardır demek, doğru değildir. Sayısını Allah bilir. Her bir memlekette farklı farklıdır. Mesele onun, Kur'an'dan ve Sünnet'ten arınmış olmasıdır. Evet, Kur'an'a ve Sünnet'e göre ise onu olduğu gibi kabul ediyoruz. Bazı konularda, evet, böyle ufak tefek farklı iştihatlar yapmış olsa bile evet, onu yine hak mezhep olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla kim hangi mezhebe tabi olmak isterse ona tabidir. Herhangi bir şekilde kendisi kendi iradesiyle mezhebini değiştirmek istemedikçe o mezhepte, o yolda yürümeye devam eder. Sonra fikrini değiştirip, ben falan mezhebe uymak istiyorum diyebilir. Herhangi bir sorun olmaz. Bir mezhepteyken başka bir mezhebi aynı şekilde taklit edebilir, ona uyabilir. Yani bir konuda başka bir mezhebe uyuyorum diyebilir, böyle bir hakkı vardır. Mezhep kolaylıktır dedikleri de budur. Farklı bir iştihada tabi olur. Evet. Efendim Canan Kabakçı, iyi akşamlar. El işi yapıp tehediye ettiğimiz zaman nefsimi Allah'tan satın almış olur muyuz? Annem soruyor. Annem bize ben Allah'a sayıyorum, yaptığım el işlerini rızasını kazanmak için diye bize söylüyor. Bu düşünce ne kadar doğru? Bu düşünce ne kadar doğrudur? Bir ana düşünün, el işi yapıyor, onu Allah yoluna infak ediyor. Hatta bunun karşılığında nefsini Allah'ın elinden satın almayı düşünüyor. Nasıl bir gönül halidir bu? Rabbi ile alışveriş yapıyor. Rabbi ile ticaret yapmayı istiyor. Sayılır mı diye soruyor kardeşimiz, sayılmaz mı? Böyle bir gönüle Allah ihsan etmez mi? İkram etmez mi? Onun da elinden gelen budur. Kim bilir onun o elleriyle yapıp Allah için infak ettiği, hediye ettiği karşılığını Rabbinden istediği o el işinin Allah katındaki kıymeti acaba nasıldır? Acaba ne kadar değerlidir? Evet, görünüşe bakılırsa ticaretini Allah ile yapıyor ve mutlaka kazanıyor. Söylediği doğrudur. Yaptığı da doğrudur. Nefsini Allah'ın elinden satın almak ancak vehmi olan nefsini Allah yolunda kurban edip Varlığını kurban edip hakiki varlığı öyle almakla mümkündür. Ama bunun bir başlangıcı vardır. Bir başı vardır. Bunun sebepleri vardır. İşte bu bir sebep. Allah için bir şeyler yapıyor. Eliyle yapıyor. Gücü ona yetiyor. Alır. Allah onu ikram eder. Allah'ın bizden istediği gönlümüzdür bizi bizden istiyor gönlümüzü bizden istiyor bununla beraber gönlümüzdekini bir de ispatlamamız gerekir imanımızı ispatlamamız gerekir bu imanın ispatıdır Allah'a olan aşkın, muhabbetin ahirete imanın ispatıdır evet el işi deyip geçmiyor emek veriyor emeğini Allah'a satıyor ticaret, Rabbi ile ticaret yapıyor ticaret bu Evet, kazanıyor. Şahitlik ediyoruz ki kazanıyor. Öyle olmak lazım. Öyle olmak öyle kolay değildir. Evet, onun yaptığını basite almak, hafife almak doğru değildir. Allah mübarek etsin. Evet. Efendim Ad Adana'dan Fadime Nart, Allah'ım sizi çok sevsin hocam. Kusurumuz çok affedin, hakkınızı helal edin. Nesimin kötü düşünceleri çoktur. Allah'ın bütün dostların çok güzeller. Siz de çok güzelsiniz. Allah razı olsun. Müminler Allah'ın velisidir. Allah müminlerin velisidir. Allah müttakilerin velisidir. Rabbini ciddi alanların velisidir. Allah. Qur Kulun güzelliği Allah iledir. Kul ne kadar Allah ile oldu, Allah'ın güzelliği o kadar onun üzerinde tecelli ediyor. Gönlünden tecelli ediyor. O görünüyor. Nasıl ki yarasa ışığı gördüğünde gözü kamaşıyor. Evet. Onun için o ışık karanlık oluyor. Küfür ehli de böyledir. Nifak ehli de böyledir. Şirk ehli de böyledir. Allah'ın güzelliği müminin üzerinde tecelli eder ama o güzelliği görmez. Göremez. Kör olur ona karşı. Yarasa gibi. Ama müminler mutlaka Allah'a olan sevgilerinden, muhabbetlerinden dolayı mümini görür ve sever. Bu onun gönlündeki imanı gösterir. Gönlündeki Allah'a olan aşkını, muhabbetini gösterir. Ayna bu. Aynalık böyle bir şeydir. Güzellik onlara ait. Onlar Allah'a yakın olduğu için bunu böyle tadıyor, böyle görüyor, böyle anlıyor, böyle seviyor. Allah bizi birbirini sevenlerden eylesin. Amin. Birbirimizin imanını sevenlerden eylesin. Amin. Birbirini Allah için sevenlerden eylesin. Amin. Evet. Kardeşimize selam olsun. Efendim Mehmet Abbasu, Selam akşamın hayır hocam. Sizi çok severim. Konut duasını bilmeden bitir namazı kılmak olur mu diye sormuş efendim. Allah kardeşimizden razı olsun. Azerbaycan'daki kardeşlerimize de selam olsun. İster Kur'an duasını bilsin, ister bilmesin. Bu namaza mani değildir. Elbette ki öğrenmek gerekir. O farz değildir. Okurması farz olsaydı okurmadan olmazdı. Evet. Farz olmadığı için namazın farzı bellidir zaten. Kıyamdır, rukudur, secdedir, bununla beraber bir de Fatiha'dır. Evet, bütün namazların farzı bir tek budur. Gerisi, gerisi sünnet. Farzan bir şey eksik olursa namaz eksik olmuş oldu. O namaz olmadı demektir. Ama diğerlerinden bir eksik olursa evet, namazı sadece eksik olmuş olur. Onca kuruntuasını öğrenmek gerekir ama bilmese olur mu? Bilmese olur. Namazına herhangi bir zarar gelmez, eksiklik gelmez yani. Evet. Efendim devamla selam hocam necesiniz? Bu marketlerde satılan helal yazılan şeyleri alıp yemek olur bize sormuş. Evet. Marketlerden üzerinde helal yazılı gıdayı alıp yemek doğru müdür diye soruyor kardeşlerimiz. Evet, üzerinde helal yazıyorsa onu gönül rahatlığıyla alıp yiyebilirsin. Eğer o da bir haram söz konusu olursa onu helal diye satanlar mesul durumdadır, sorumlu durumdadır. Dolayısıyla kendisi sorumlu olmuş olmaz. Aynı şekilde mesela bir yere, misafirliğe gitsek, onlar bize bir şey ikram etse, bu helal midir, haram midir diye sorulmaz. Edebe aykırıdır bu. Eğer varsa bir haramiyet, sorumluluk ev sahibinindir. Aynı şekilde mesela, herhangi bir yere yemek yemeye gidiyoruz. Bir lokantaya yemek yemeye gidiyoruz. Aynı şey geçerlidir. Biz helal diye alıyoruz, ama içine haram karışmışsa, sorumluluk bize ait değildir. Mesele, Bile bile o haram olan, haramın katıldığı şeyleri yememektir, içmemektir. Ama biri bu kadar ince düşünüyorsa, marketten bir şey alıyoruz üzerinde helal yazısı vardır, böyle emin olmayıp, acaba yememiz doğru müdür diye düşünüyorsa. Bu çok ince bir ayrıntı. Bu çok önemli bir şey. Bu nasıl bir gönül halidir? Bu iman. Bu Rabbini ciddiye almaktır. Rabbini sevmektir ve Rabbini ciddiye almaktır. Kardeşlerimizin aslında haramı bir de şöyle anlamaları gerekir. Allah bizi kendisine kul olalım, abd olalım diye yaratmış. Allah'ın muradı bu. Ona kul olmamız, ona abd olmamız. Ama biz ona kul olmadığımız, abd olmadığımız, ters tarafa gittiğimiz her anda aldığımız nefes bile bize haramdır. Bu bir iman. Yanlış yapma meselesi değil. Günah işleme meselesi de değildir bu. Gönül itibariyle, Rabbimizi unuttuğumuz, ciddiye almadığımız, her anda aldığımız nefes bile haramdır. Rızkı veren odur. Eğer ona kulluk yapmıyorsak, Yediğimiz de haramdır, içtiğimiz de haramdır. Çünkü Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşmiyor. Bizi onun için rızıklandırıyor. Kul olalım diye. Hazreti insan olalım, ona abd olalım diye. Kazancı helal olabilir ama yediğimiz haram. Söyledim aldığımız nefes bile haramdır. Önce haramı böyle anlamak gerekir. Eğer böyle anlamazsak Sadece böyle zahiri olarak helal midir, haram midir diye bakacak olsak bu durumda e, haramı de anlamamış oluruz. Her şeyimizi Rabbimize borçluyuz, rızkımızı veren O'dur, bizi varlıkta tutan O'dur, diri tutan O'dur, ikramı yapan O'dur. Buna beraber bizden bir şey isteyen yine O'dur, bizden kulluk abdiyet istiyor, iman etmemizi istiyor. Hazreti insan olmamızı istiyor. sirat müstakimde ona koşmamızı istiyor. Ona firar etmemizi istiyor. Eğer bu yoksa her şey haram. Yediğimizde, içtiğimizde, giydiğimizde aldığımız nefeste haramdır. Layık olmamışız demektir. Evet Allah bütün bu ikramı ona abdolalım diye, kur olalım diye İman edelim diye veriyor çünkü. Ama kul olmadıksa hangi harami arayacağız? Her şey haram. Kendimiz haram olmuşuz. Evet. Allah razı olsun. Azerbaycan'daki kardeşlerimize de selam olsun inşallah. Efendim Salih Yıldız, Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Asrın imam, imam, imamına İmamını tanımadan ölen cahiliye ölümüyle ölmüştür. Buna göre asrın imamı kimdir ya da bunu nasıl tanıyabiliriz? Böyle bir hadis yoktur. Böyle ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat edip söylerse cehennemdeki yerine hazır olsun. Yani böyle benim niyetim hayır değil. ben böyle hüsnü baktım. demekle haklı çıkmış olmuyoruz. Dese ki biri söyledi ben de onu söylüyorum. Sen o birinin söylediğini söylüyorsan bunu kabul ettin bunu ben söylüyorum demiş oluyorsun. Alimlerimiz hocalarımız öyle yapıyor falan alim böyle söyledi. Falan alim söyledi sen de söylüyorsun sence de öyle midir? Sence öyleyse söyle, sence öyle değilse söyleme bunu. Asrın imamını kabul etmeyen cahiliye ölümüyle ölür. Küfür üzere ölür. Müşrik olarak ölür demek. Nerede tanıyacağız? Kim tanıyor? Kaç kişi çıkıp bu asrın, bu devrin imamı falanca'dır diyebilir. Diyelim ki biri çıktı söyledi. Neye göre söylüyorsun? Neye göre? Sen nereden tanıyacaksın onu? Nasıl tanıyacaksın onu? O zaman tanımadılarsa, bilmedilerse, bunu anlamadılarsa hepsi cehenneme gitsin. Hepsi cahiliye ölümüyle müşrik olarak olursun. Şimdi Allah'ı böyle mi tanıdık? Allah böyle mi yapar? Hüküm böyle midir? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Allah peygamberden sonra peygamber varisleri gönderir. Bu bir kişiyle evdir. Elbette ki bir kişi en öndedir. Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. Onu tanımak gerekiyor mu? Hayır kimi tanımak gerekiyor. Allah bizi kiminle karşı karşıya getirdiyse, kiminle buluşturduysa bu durumda onunla beraber olup kazanmak gerekiyor. Yani bir köydeysek o köydeki en iyi Allah'a kul olan kimse onunla beraber olmaya çalışıp ondan öğrenmeye çalışmamız gerekir. Kul bilgiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Diyelim ki ondan daha iyi oldu. Allah ya onu bir yere götürür, gönderir, alnına tutup, perçeminde tutup onu oraya çeker, ya birinin perçemeden tutup çeker, götürüp onun önüne koyar. Hadi kulun yoluna, yoluna devam et. Allah hiç kulunu başı başı bırakır mı? Hayır. Bir şehirdeyse orada veya başka bir yerde o fark etmiyor. Veya başka bir ülkede olsun. Bir şekilde Allah onları buluşturur. Karşı karşıya getirir birbirinden haberdar eder. Onu Allah'a taşıyacak, kendisine vasıl edecek biriyle buluşturur ve tanıştırır. Onun için önemli olan onu tanımaktır. Onun manevi rızkı da ondadır. Manevi rızkıyı Allah onunla veriyor. O başka yere gitse de zaten alamaz. Gönlü kabul etmez gönlü kimi kabul ettiyse bilsin ki rızkıyla oradadır. Allah onun üzerinden verecek. Onun için kardeşlerimize söylüyoruz. Eğer bizimle beraber kazanamadınızsa hemen kendinize bir müşid-i kamil arayın. Gönlünüz kabul etmediyse hemen kendinize bir müşid-i kamil arayın. Gidin. Nerede kazanabiliyorsanız yeriniz orasıdır. Herkese gerekli olan, lazım olan evet, Allah'tır. Hazreti insan olmaktır. Allah'a dost olmaktır. Allah'a vasıl olmaktır. Evet. Devrinin bir önde geleni vardır. Her devirde bu böyledir. Onu böyle aramak doğru değildir. Bu yanlış bir şeydir. Hangi ölçüye göre arıyorsun? Var mı böyle bir ölçün? Yok. Bence bana göre olmaz. Allah'a göre, biz bizden daha öndekini takip edip onun gibi olmaya çalıştığımızda, onun gibi olduğumuzda Allah bir başkasını önümüze koyar. Hiç kimse bundan tereddüt etmemeli, Rabbine güvenmelidir. Öyle ben devrin imamını arıyorum, ben böyle Mehdi'yi arıyorum, ben en yüksek makamdaki Mürşidi i Kamil'i arıyorum demek doğru değildir. Allah seni kiminle, hangisiyle buluşturdu? Evet. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Bu bir Allah dostu, bir müşin-i dedinse senin rızkın oradadır. Senin için o en büyüktür. Hem senin için mehdidir, hem senin için devrin imamidir. Sana imamlık yapıyor. Sana mehdilik yapacak o. Ve o senin için en büyük ve en öndedir. Nasıl ki zahiri olarak babamız, bizim için en öndeyse anamız, Ana olarak en öndeyse, başka analar da var, babalar da var. Ben anamı, babamı kabul etmiyorum dediğinde, Allah ona ne dedi? Resulullah Efendimiz ne buydu onun için? Soysuz dedi. Sen nimeti nereden alıyorsan, bu durumda senin için en önde olan, imamın da odur, hidayetçinin de odur. Bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa böyle, onu tanımayan, imansız gider, Mehdi'yi tanımayan, imansız giden gider diyenleri vardır. Başka şeyler söyleyenler de vardır. Kendimizi böyle kandırmayalım. Rabbim nasıl oldu da beni böyle başıboş başı bırakır, beni böyle kuruntularla, böyle boş vesileselerle uğraşmama müsaade eder? Allah, kur'un gönlüne ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Günde 300 sefer tecelli eder. Bütün her bir kurulun gönlüne günde en az 300 sefer tecelli eder. Nazar eder buyurdu. Allah yolu gösteriyor. Gönlünden gösteriyor. Gelecek, kendisine giden yolu, gösterecek olanı da gösterir. Gönül bu. Yeter ki kibirlenmesin, yeter ki samimi olsun, yeter ki ben Rabbimi istiyorum ve seviyorum desin. Seni istiyorum, seviyorum ya Rabbi. Seni istiyorum, sana gelmek istiyorum. Desin, Allah mutlaka ona yolu gösterir. Eğer kul bundan şüpheye düşerse, o zaman Allah beni başıboş bırakmış, benimle ilgilenmiyor, ben yolu bulacağım. Hayır, ne buyurdu Allah? Allah size yolu gösterir. Ama bunun için de gözümüzün görmesi gerekir. Yani Allah'ın vahyiyle bakmamız gerekir. Akıl, vahyin ışığında çalışırsa, çalışır, doğru çalışıyor. Yok, göz nasıl karanlıkta görmüyorsa, akıl da vahyin nuri olmadan göremez, anlayamaz. Kendi kendine böyle bir şeyler üretir, şu şöyledir der, böyle söylediler der. Allah ne diyor ona bak, sen Allah ile görmüyor musun? Sen bir mümin olarak Allah'ın nazarıyla nazar etmen gerekmez mi? Allah'ın vahyiyle bakman gerekmez mi? Birileri böyle söylemiş. Birileri seni cehenneme davet ediyor. Birileri seni köfre davet ediyor. Birileri seni Allah'ı ciddiye almamaya, Allah'ın vahyini ciddiye almamaya davet ediyor. Ama ben Allah'ın vahyini bilmem dersen, sen Rabbini ciddiye almamışsın demektir. Önce Allah'ın ipine sarıl. Vahyini öğrenmeye, anlamaya çalış. Gerekeni yapmaya çalış. Çalış ki doğruyu bulabilesin, anlayabilesin, gerekeni yapabilesin. Evet, bize düşen devrin imamını değil, mehdiyi aramak değil. Bize düşen Rabbimizi aramaktır. Rabbin seni davet ediyor. Seni davet eden mutlaka kiminle geleceğini de sana gösterir. Yeter ki sen kabul et. Yeter ki kendi kendini kandırıp, kendi Yapman gereken kulluktan kaçma. Abdolmaktan kaçma. Bana bedavadan böyle ver deme. Tabi olduğumuz zat büyüktür beni, bana kazandırır deme. Onun büyüklüğü ona aittir. Sen onunla ne kazanıyorsun ona bak. Ne kazanmıştır ona bak. Evet, doğru baktığımızda doğru anlarız. Doğru karar verir, doğru hüküm verir, doğru yaparız. Dolayısıyla dosdoğru, silahat-ı müstakimde yürür ve kazanırız. Evet. Efendim bizlecimiz Kur'an'ı nasıl bir gönül haliyle okumamız lazım diye sormuş efendim. Evet. Kur'an'ı nasıl bir gönül haliyle okumamız gerekir? Kur'an'ı okurken Rabbim bunu bana indirmiş. Bu vahyi bana yapmış. Rabbim bunu bana söylüyor deyip okumamız gerekir. Rabbim bana öğretiyor. Ne yapmam gerektiğini, nasıl düşünmem gerektiğini, nasıl yapmam gerektiğini, hayatı nasıl yaşamam gerektiğini bana öğretiyor. Peygamberlerini anlatır. Onların nasıl bir kul olduğunu anlatır. Allah'a nasıl davet ettiğini anlatır. Allah yolunda nasıl fedakarlık yaptıklarını anlatır. Bunları örnek al der. Peygamberlerle beraber olanların nasıl kazandığını anlatır. Evet Aynı şekilde peygamber varisiyle beraber olmanı anlatır. Bir de onlara, peygamberlere karşı gelenleri, itiraz edenleri, iman etmeyenleri anlatır. Onların nasıl kaybettiğini anlatır. Onların nasıl şeytana tabi olduğunu, şeytana nasıl uyduklarını, şeytanın nasıl onlara mürşid olduğunu anlatır. Sakın böyle olmayasınız, der. Aynı şekilde hayatı yaşarken, kulluk yaparken, kulluk nasıl yapılır onu anlatır. Allah kendini anlatır, isimleriyle kendini tanıtır. Kulun o güzelliğe nasıl bürünmesi gerektiğini, peygamberlerin, peygamberlerle beraber olanların nasıl fedakarlık yaptığını Allah'ın güzelliğine nasıl büründüğünü, Allah'a nasıl yakın olduğunu, Allah'ın onları nasıl sevdiğini, onların Allah'ı nasıl sevdiğini anlatır. Anlatmadığı bir şey yok. O zaman neyi anlatıyorsa bize anlatıyor. Örnek olarak anlatıyor, ibret olarak anlatıyor. Evet, güzellikleri anlatırken örnek olarak, yanlış yapanları anlatırken ibret olarak anlatır. Neyi kazanacağımızı, Neyi kaybedecekimizi anlatır. Cennete, cennet yolunda nasıl yürümemiz gerektiğini, yürümezsek cehenneme nasıl yuvarlandığımızı anlatır. Yolun bir tek yol olduğunu, sırat-ı müstakim olduğunu, hidayetin, Allah'ın hidayeti olduğunu anlatır. Her şeyi bize anlatır. Ve her kelime bize lazım, her kelimenin bir manası yoktur. Allah onun tekrar tekrar okunmasını, okunan demek zaten, sürekli okunan. Hayati sürekli yaşıyorsak, sürekli önümüze Allah'ın bir emri gelir, bir imtihan gelir, ne yapmamız gerektiğini anlatır. Yoksa okuduk, sevap kazandık dersek, bu evet, Kur'an'a haksızlık, Kur'an'a hakaret, bu zulüm. Kendi kendimize zulüm. Evet, Rabbim bunu bana söylüyor, deyip, Okumak gerekir, okumak yetmez. Bir de Rabbimiz bize neyi söylediyse bizim de cevap vermemiz lazım. <gülüyor> cevap vermedikse, veremediysek bu durumda Rabbim bana söylüyor demedik. Resulullah Efendimiz ayetleri okurken, namazda bile ayetlere cevap veriyordu. Yani Rabbini tesbih et dediğinde seni tesbih ediyorsun ya Rabbi. Sen Subhansın ya Rabbi. Hamdet dediğinde, evet. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd sana mahsustur ya Rabbi. Havid olan sensin ya Rabbi. Sakın dediğinde sana sığınıyorum ya Rabbi. Rızkınızı rızkını veren Allah değil mi? Evet ya Rabbi. Rızkı veren sensin ya Rabbi. Hidayeti veren Allah değil mi? Evet ya Rabbi. Hidayeti sen veriyorsun deyip cevap verir. Örnek verdim. Her ayete cevap veriyor. Cevap verilmesi gereken her ayette Resulullah Efendimiz namazda bile cevap veriyor. Şimdi biri cevap verirse senin namazın bozuluyor derler. Namaz o değil, namazı anlamamış ki zaten. Evet. Kur'an'ı okurken Rabbim bunu bana indirmiş, bana vahyetmiş, bunu bana söylüyor. Bununla beraber ben de Rabbime cevap vermem lazım. Cevap vermeyince senin bir cevabın yoksa, sen sana vahy ciddiye almamışsın demektir. Nasıl okumaktır bu böyle? Nasıl okuyorsun sen? İş olsun, laf olsun, sevap olsun diye okumak, okumak değildir. Rabbi sana bir şey söylediyse, senden cevabını ne istiyor? Evet, bu durumda bizim, yani gönlümüzde o cevabı vermemiz gerekir ayetleri okurken. O için böyle hızlı hızlı okumak doğru değil. Anlayarak okumak lazım. Rabbi bana ne söyledi? Ve sen, Benim Rabbime cevabım nedir? Eğer cevap veremiyorsak, öyle yapmamışsak, o ana kadar tövbe ediyorum ya Rabbi. Bundan sonra böyle yapacağım. Dememiz gerekir. Evet buyurun. Efendim bir izleyicimiz Estağfirullah el-Azim ne demektir diye sormuş efendim. Estağfirullah el-Azim Estağfurullah istiğfar etmektir. Allah'tan mağfiret dilemektir. Ya Rabbi, senden mağfiret istiyorum demektir. Estağfirullah, senden mağfiret istiyorum. Beni mağfiret et. El azim, sen el azimsin. Azamet sana aittir. Kibriya sana aittir. Bütün azamet senindir. Senin azametin önünde eğiliyorum deyip, Subhane azim diyoruz. Azim olan, Evet, Rabbimizin azameti karşısında eğiliyoruz. Estafrullah azim deyince ne demiş oluyoruz? Evet, ben hatalıyım, kusurluyum, günahkarım, yanlış yaptım. Ama sen azimsin. Benim yanlışım banadır. Benim ben kendime zulmettim. Benim günahım, yanlışım. Senin azametine bir zarar vermez, bir eksiklik vermez. Azametini kabul ediyor, kendi küçüklüğümü kabul ediyorum. Beni makfuret et. Sen azimsin. Evet, senden beni makfuret etmeni istiyorum. Sen azim olan Rabbimsin demektir. Efendim, seniz de bir ara olabilir misiniz? <gülüyor> evet. çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Ederim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikte, inşallah.